7201 Mezahim şiddetli Savaşlar H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki şiddetli savaşlar bu külah geldiği zaman Allah mevaliden Arap olmayan Müslümanlar öyle bir ordu gönderecek ki atlarının cinsi yönünden Arapların en kıymetlisi ve silah yönünden onların en iyisi olup Allah. İslam dinini onlarla teyit takviye edecektir. 7202 Mezahim şiddetli savaşlar An-ı İbni Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Müslümanların silahlarını koydukları yerin en yakın bir olmadıkça kıyamet kopmaz. ve Vesselam sonra, Ey Ali! Ey Ali! Ey Ali! Ey Ali diye idare etti. Heze Ali, annem babam sana kurban olsun. Buyurun ey Allah'ın Resulü dedi ve vesselam. Muhakkak ki, sizler beni esparlar onlarla savaşacaksınız. Sizden sonra gelecek Müslümanlar da onlarla savaşacaklar. Nihayet Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmayan seçkin Müslümanlar olan Hicaz halkı onlarla savaşa çıkacaklar. Konstantin'i tesbih ve tekbirlerle edecekler Onlar daha önce benzerini elde etmedikleri ganimetler elde edecekler. Öyle ki dirhem ve dinarları sayıyla değil kalkanla ölçerek taksim edecekler. Bu sırada biri gelip şöyle diyecek. Memleketinizde Mesih çıktı. Bilesiniz bu haber yalandır. Artık o haberi tutan inanan da pişmandır. Terk eden inanmayan da pişmandır. 7203 Türklerle savaş bu Saîd İtibâri Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Dizler, gözleri küçük, yüzleri geniş yuvarlak bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Onların gözleri çekirge gözleri gibi olup yüzleri de kat kat deli ile kaplanmış kalkanlar gibidir. Kıl ayakkabılar giyerler, deliden mamur kalkanlar edinirler ve atlarını hurma ağaçlarına bağlarlar. 7204, Dünyaya Karşı Zühn Dünyayı rağbet etmemek Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ashabından olan Ebu Hurayra rivayetullah an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bir kimse dünyaya karşı düşüp ve ağ konuşma hasletlerinin verildiğini görürseniz ona yaklaşın ve dikkatle dinleyin. Çünkü o hikmetli sözler eder ve ona hikmet ilham edilir. 7205. Dünyaya karşı düşüp Dünyaya rağbet etmemek Sehni İbn-i Sa'des Sa'idi anlatıyor. 1. Gün Resulullah aleyhissalatü vesselam'a bir adam gelerek Ey Allah'ın Resulü! Bana öyle bir amel gösterin ki ben onu yaptığım takdirde Allah beni sevsin. Halk da beni sevsin dedi. Resulullah ve vesselam Dünyaya rağbet gösterme. Allah seni sevsin. İnsanların elinde bulunanlara göre ikme onlar da seni sevsin buyurdular. 7206. Dünya'ya karşı düştü. Dünya'yı rağbet etmemek H Z N radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam selam hastalanmıştı. Saat ibn -i Ebi Bakr geçmiş olsun ziyaretine gitti. Yanına varınca Selma'nı ağlıyor buldu. Saat niye ağlıyorsun? Ey kardeşim. ''Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a arkadaşlık etmedin mi? Şöyle değil mi? Böyle değil mi?'' diye ağlamasını abes kılan bir kısım faziletleri hatırlattı. Selman radiyallahu anh'ı cevabı verdi. ''Ben şu iki şeyden biri için ağlamıyorum. Ben ne bir dünya düşkünlüğü ne de ahiret gafleti sebebiyle ağlıyor değilim. Beni ağlatan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ahidir. O bana bir husus ahdetmişti. Şimdi kendimi o ahdi tecavüz etmiş görüyorum. Saat. Resulullah size ne ahdetmişti diye sordu. Selman, aleyhisselatü vesselam bana, birinize dünyalık olarak bir yolcunun azığı kadarı yeterli diye ahdetmişti. Ben kendimi bu haddi aşmış görüyorum. Sana gelince, ey Sa'd, hüküm verdiğin zaman hükmünden, hak taksim ettiğim zaman taksiminden, bir şeye yöneldiğin zaman niyetinden Allah'tan kork. Rabbilerden sabit der ki: Selman radıyallahu anhın vefat ettiğinde geriye nafaka olarak sadece 20 üsür dihemlik bir mal bıraktığı haberi bana geldi. 7207. Dünya ilgi. H ve Osman ibn Affan radıyallahu anh anlatıyor. Zaid ibn Sabit radıyallahu anh gün ortasında halife Mervan'ın yanından çıkmıştı. Ben bu saatte. Zeyd'i mutlaka sormak istediği bir şey için çağırmıştır diye düşündüm ve kendisine kanaatimi söyledim. Zeyd, o bize, Resulullah aleyhissalatu vesselamdan işittiğimiz bazı şeyler sordu. Ben aleyhissalatu vesselamın, kimin emeli dünya olursa Allah onun işini aleyhine ön eder. Fakirliği iki gözümün arasında kılar. Dünyadan eline geçen miktar da kaderinde yazılandan fazla olmaz. Kimin de kaste ahiret olursa Allah onun dağınık işini lehinde toplar, zenginliğini kalbine koyar, dünya nimetleri ona koşarak kendiliğinden gelir. Sözünü anlattım. 7208. Dünya'ya ilgi. Abdullah İbnu Mesud zadiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim ve tasalarını bire indirir ve sadece ahiret tasasına gönlünde yer verirse. Onun dünyevi gamlarını Allah izale eder. Kim de gam ve tasalarını dünya ahvaline dağıtacak olursa, Allah onun, vadilerden hangisinde helak olacağını aldırış etmez. 7209 Dünyanın Allah c.c. katındaki değeri. Seh İbn-i Sa'd radiyallahu anh anlatıyor. Biz haçkış sırasında Zülhüleyfe'de Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraberdik. O Birden şişkinlikten ayağı havaya kalkmış bir dava ölüsüyle karşılaştı. Bunun üzerine, Allah'ın sahibine ne kadar değersiz olduğunu görüyor musunuz? Nefsini elinde tutan zat Zülcelal'e emin olsun. Şu dünya, Allah yanında. bunu sahibi, yanındaki değersizliğinden daha değersizdir. Eğer dünyanın Allah katında sivrismeğin kanadı kadar değeri olsaydı, Cafiye ondan ebediyen tek damla su içirmezdi buyurdular. 7210. Dünyanın Allah CC katındaki değeri Ebu Umamediyye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: "Benim nazarımda en ziyade gınta etmeye değer kimse şu evsafı taşıyan kimsedir. Dünyevi yükü ve hali hafif. Namazları mersibi fazla." İnsanlar içinde Adem iyi şöhretle gizli kalmış ve kendisine cemiyette iltifat edilmemiş mümindir. Onun rızkı zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadardı. O buna sabretti. Ölümü de çabuk geldi. Az miras bıraktı. Kendisi için matem tutan kadın da az oldu. 7211 Dünyanın Allah C.C. katındaki değeri Esma bintu Yezid radiyallahu anha Anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir gün size en hayırlınızı haber vereyim mi diye sordu. Evet. Ey Allah'ın Resulü dediler. Sizden o kimseler en hayırlıdır ki onları görenler aziz ve celil olan Allah'ı hatırlarlar buyurdular. 7212 Dünyanın Allah C C kıtındaki değeri Ümrân İbn Hüseyin Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Şurası muhakkak ki Allah alakâ hazretleri maddeten fakir, çoluk çocuk sahibi olup dilencilik ve haram kazançtan kaçınan imin kuluru sever. 7213. Dünyanın Allah C.C. katındaki değeri Abdullah İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Muhacirlerin fakirleri Allah'ım zenginleri kendilerinden mali ibadetler yönüyle daha üstün kıldığı hususunda dert yandılar ve selam onlara. Ey fakirler cemaati, Ben sizi, fakir muhacirlerin, cennete zenginlerinden, dünya ölçüleriyle 500 yıl olan yarım gün önce gireceklerini müjdelemeyelim mi buyurdular. Bu hadisi rivayet eden Musa Rahimullah şu ayeti okudu ve şüphesiz. Senin Rabbin katındaki bir gün sizin saymakta olduğunuz bin yıl gibidir. Aç 47-7214. Fakirlerle düşüp kalkma. Ebu Sayyid-i Hudbi radiyallahu anh derdi ki, Fakirleri sevin. Zira ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın dualarında şöyle söylediğini işittim. Allah'ım, beni fakir olarak yaşat. Fakir olarak ruhumu kabzet. Ahirette de fakirler zümresinde hasret. 7215 Fakirlerle düşüp kalkma. Habba radiyallahu anh akşam. Sabah Rablerinin rızasını dileyerek ona dua edenlerin yanından kolma. Onların hesabı senden sorulmayacaktır. Senin hesabında onlara sorulmayacaktır. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma. Enam 52 mealindeki ayetle ilgili olarak şunu anlattı. Akra İbni Havis ette ve Uyeyne İbni Hisn el ve Resulullah'ın yanına geldiler. Aleyhi Salatu ve Selam'ı Suheyt Bilal Ammar ve Habab gibi zayıf Müslümanlarla oturmuş buldular. Bu gariban takımını Resulullah'ın etrafında görünce onları küçümseyip takip gördüler. Aleyhisselatu ve Selema yaklaşıp baş başa kaldılar yani biz bir kenara çekildik. Onlar, biz, senin bize hususi bir sohbet oturumu ayırmanı isteriz. Ta ki Araplar bizim üstünlüğümüzü tanısınlar. Zira sana her taraftaki Araplardan durmadan heyetler geliyor. Onların bizi bu değersiz köle bozuntularıyla beraber görmelerinden utanıyoruz. Şu halde, Her ne zaman biz sana gelirsek, Onları yanından kaldır. Biz gidince, Dilersen yine onlarla beraber ol dediler. Aleyhisselatu vesselam da, Pekala diye cevap verdi. Bunun üzerine onlar, Bu teklifimizi bir yazı ile de teşrik ettiler. dediler. Habbab der ki, Aleyhissalatu vesselam hemen bir kağıt istedi. Yazması için Ali radıyallahu anh'ı çağırdı. Biz hala bir kenarda oturmuş duruyorduk. Derken Cebrail aleyhisselam indi ve şu vahyi getirdi. Mealen: Sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kılma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur ki onları kovarak zulmedenlerden olasın. ena belli ki Ayet-i kerimeye daha sonra Akra İbnu Habis ve Ümeyne İbnu Hisniz'i zikrederek devam etti. Böylece aramızdan Allah bunları mı iyilikte bulundu demeleri için onları birbiriyle intihal ettik. Allah şükredenleri iyi bilen değil midir? En'am 53. Ayet şöyle devam etti. Ey Muhammed, ayetlerimize iman edenler sana gelince size selam olsun de. Rabbimiz Sizden kim bilmeyerek fenalık ister de arkasından teyve eder ve nefsini düzeltirse, ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Enam 54 Habbob devamlı der ki, Bunun üzerine ve Vesselam'a yaklaştık. Öyle ki dizlerimizi dizlerinin üzerine koyduk. ve Vesselam bizimle otururdu. Kalkıp gitmek istediği zaman doğrulur ve bizi öyle terk ederdi. Bunun üzerine aziz ve cenil olan Allah şu vahyi indirdi. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen. De sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayırma. Yani eşraf ile beraber oturma. Bizi anmasını kendilerine unutturduğumuz yani uyene ve akra ve işinde aşırı giderek hevesine uyan kimseye uyuma. Kehsiz 28 Sonra onlara yani müminlere ve kafillere iki kişinin misalini kehf 32-44 ve dünya hayatının misalini kehf 45 getirdi. Yani mevkul ayetleri bu maksatla imza buyurdu. Habba der ki, bu hadiseden sonra biz zayıf takımdan olan sahabiler Resulullah ve selamla beraber otururduk. ve Vesselam'ın kalkması saati gelince, onun kalkması için önce biz onu terk ederdik. 7216 Fakirlerle düşüp kalkma. Ebu Sayyid-i Hudri radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Mah'ı şöyle şöyle, şöyle ve şöyle dağıtanlar hariç dünyalığı çok kazananlara yazıklar olsun söyle kelimesini Resulullah dört kere tekrar etti. Bunlarla sağından, solundan, önünden ve arkasından hayır için hacayanlar demek istedi. 7217 fakirlerle düşüp kalkma. Ebu Zeyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bu dünyada malca en çok olanlar kıyamet günü en aşağıda olacaklardır. Ancak malı şöyle şöyle bol bol harcayanlar ve onu temiz yoldan kazananlar hariç. 7218. Fakirlerle düşüp kalkma. Hz. Ebu Hurayra radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki dünyalığı en çok olanlar ahirette müstevce en aşağı olacaklardır. Ancak mal şöyle şöyle şöyle hayır yolunda harcayanlar hariç. 7219. Fakirlerle düşüp kalkma. Ebu Hurayra radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ''Yanımda Uhud Dağı kadar altınım olup da ondan bir miktar yanımda kaldığı halde iki gün geçip üçüncü bir geçenin gelmesini sevmem. Bir borcu ödemek üzere o altından saklayacağım miktar hariç, 7220. Fakirlerle düşüp kalkma.'' An-ı İbni Es-Sakasi radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, ''Ey Allah'ım! Kim bana inanır? Beni tasdik eder.'' Ve her ne getirmiş ise onun senin yüce katından olduğunu ve hak olduğunu bilirse, ona az mal, az evlat ver. Ona, sana kavuşmayı sevdir ve ölümünü çabuklaştır. Kim de bana inanmaz ve beni tasdik etmezse malını ve evladını çok kıl. Ömrünü de uzat. 7.221 Fakirlerle düşüp kalkma. Nukada el-Esedi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam benim. Bir adama göndererek onun dişi devesini Meliha olarak bir müddet sütünden istifade etmek için istedi. Adam talebi kabul etmedi. Bunun üzerine, Aleyhisselatü Vesselam bir başka adama aynı maksatla yolladı. Bu zat, Efendimiz'e samar bir deve yolladı. Resulullah deveye bakınca, Allah'ım, deve göndereni mübarek kıl diye dua buyurdu. Nukat eder ki, Resulullah ve Vesselam'a, onu getireni de değil dedim. Aleyhisselatü Vesselam. Onu getireni de mübarek kıl dedi. Sonra devenin sağılmasına emretti. Deve sağıldı fakat derhal yine memeleri süt doldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ım. Salının malını çoğalt diye. Önce reddeden. Kimse içinde dua etti. Devetini gönderen içinde. Allah'ım. Pağamın bu gün B 1000 eyle diye dua etti. 7222. Kanaat Hz. Nesradiy Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kıyamet günü dünyada iken yetecek kadar rızık verilmiş olmasının temenni etmeyecek ne fakir ne de zengin olacaktır. 7223. Hz. Peygamber'in ailesinin maaşeti Hz. Allahu an anlatıyor al Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen bir a geçer. Hücrelerinin hiçbirinde ateş yanmazdı. Hazreti Ayşe'nin rahisi bu Selam eder ki Ben Ayşe Radıyallahu Anh'dan sordum. Öyleyse bu esnada ne yerlerdi? Şu cevabı verdi. İki siyah. Hurma ve su. Ancak Ensardan komşularınız vardı. Onlar sadakatli komşulardı. Onların samaz. Hayvanları vardı. Bunlar hayvanlarının sütünden aleyhissalatu reçelama gönderirlerdi. O, bize de içirirdi dedi. Muhammed İbn-i Mace der ki, Ve onlar yani Hazreti Peygamber'in hücreleri dokuz taneydi. 7224 H.Z. Peygamber'in ailesinin maaşeti H.Z. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh, anlatıyor. Resulullah ve Vesselam tekrar tekrar buyurdular ki, Muhammed'in nefsini elinde tutan zat Zülcelal'e emin olsun ki, Al-i Muhammed de hiçbir zaman akşamdan sabaha bir sa miktarında ne dahide ne de kuru hurma bulunmuştur. Halbuki o sıralarda Aleyhisselatü Vesselam'ın dokuz revceleri vardı. 7.225 H.Z. Peygamber'in ailesinin maaşeti Abdullah İbni Mesud Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: "Ah Muhammed de ancak bir müntün miktarı yiyecek maddesi sabahlamıştır veya Al İ Muhammed de bir müy yiyecek bile sabahlamadı." buyurdular. 7226 HZ Peygamberin ailesinin maaşeti Süleyman İbn Surat radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam bize geldi ve bir yiyecek ikramına gücümüz yetmek sizin veya bir yiyece gücü yetmek sizin üç gece kaldık 7227 bin227 Hz Peygamberin ayesinin maişeti Hz ve bu Radıyallah'u an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu Vesselam'a bir gün sıcak bir yemek getirilmişti Yedire yemekten çıkınca Elhamdülillah şu, şu vakitten beri midemet sıcak bir yemek girmemişti buyurdu. 7228 Al -i Muhammed yatağı, Al-i Muhammed'in yatağı H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın kızı Fatıma gerdek gecesi bana gönderildi. Onun gönderildiği gece yatağımız koyun derisinden başka bir şey değildi. 7229 Al-i Muhammed'in yatağı H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Beytullah Aleyhissalatu ve selam, ensardan bir zatın kapısının üstüne yaptırdığı bir kubbe gördü. Bu nedir diye sordu. Bu falancanın inşa ettirdiği bir kubelir dediler. Beytullah Aleyhissalatu ve selam, böyle sarf edilen her mal, kıyamet günü sahibine bir evvaldiyet buyurdular. Bu söz Ensari'ye ulaşmıştı. Kubeyi hemen yıktı. Sonra. Aleyhissalatü Vesselam oradan tekrar geçti. Fakat Kube'yi göremedi. Akıbetini sordu. Sizin söylediğiniz kendisine ulaşınca yıktı denildi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatü Vesselam. Allah ona rahmet kılsın. Allah ona rahmet kılsın diye dua buyurdular. 7.230 Tevekkül ve yakın. Halid'in oğulları Habbe ve Allahu Allah'ı anlatıyor. De ki: "Allah ve selam bir şey tamir etmekte iken yanına girdik. O işte kendisine yardım ettik. Başlarımızın kımıldadığı müddetçe rızık hususunda ise düşmeyin. Zira insanı annesi sıkıp üzerinde hiçbir şey olmadığı halde doğurur. Sonra aziz ve celil olan Allah onu her çeşitli rızıkla rızıklandırır." buyurdular. 7231. Tarihül ve Yerkin. Ân i̇bn asra buyur Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki şüphesiz her devrede Adem oğlunun kalbinden bir parça bulunur yani kalp her şeye karşı bir ilgi duyar. Öyleyse kimin kalbi bütün parçalara ilgi duyarsa Allah onun hangi vadide helak olacağını hiç aldırmaz. Kim de Allah'a tevekkül ederse kalbinin her şeye ilgi kurarak dağılmasını önlemek için Allah ona yeter. 7232 Hikmet bu Ebu ya Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a bir adam gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Bana dini öğret ve fakat çok özlü olsun dedi. ve Vesselam! Namazına kalktığın vakit dünyaya veda edenin namazı gibi namaz kıl. Sonradan pişman olup özür dileceğin söz söyleme. İnsanların elinde bulunan dünyalık şeylerden ümidini kesmeye azmet buyurdular. 7233 Hikmet. Hz. Ebû Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bir meclise oturup hikmetli söz dinleyip sonra bu meclisten bahsederken işittiği şeylerin sadece kötü kısımlarını anlatan bir kimsenin misali bir çobana gelip "Ey çoban, süründen bana bir koyun kes." deyince çobandan Git en iyisinin kulağından tut, al. iznine rağmen gidip sürünün köpeğinin kulağından tutan adamın misalidir. Ebu Hasan İbn-i de bu hadisin bir mislini rivayet etmiş. Ancak rivayetinde şu farklılığa yer vermiştir. Sürünün en iyi koyununun kulağını tut, 7234. Alçak gönüllü olma. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah Teala Hazretleri buyurdular ki, Büyüklük benim dıdamdır. Azamet de benim izrarımdır. Kim? Bunlardan birinde benimle iddialaşmaya kalkarsa, Onu cehenneme atarım. 7.235 Alçak gönüllü olma. Ebu değil, i Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim Allah Teala Hazretlerinin? Rızası için bir derece tevazu izhar eder alçak gönüllü olursa, Allah, onu bu sebeple, bir derece yükseltir. Kim de Allah'a bir derece de bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır. Böylece onu eser İsa aşağıların aşağısına atar. 7236 Alçak Gönüllü Olma H. Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Medine ehlinden bir cariye bile Resulullah ve Vesselam'ın elinden tutardı ve ve Vesselam elini onun elinden çekmezdi de cariye ihtiyacı için. Onu Medine'nin istediği semtine çeker götürürdü. Resulullah cevabı gösterir. İtiraz etmezdi. 7237 H. -H Z. Enes ve İbni Abbas Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, her dinin kendine temel bir huyu vardır. İslam'ın bu huyu, hayadır. 7238, haya Ebu Bekir Rab'î Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, haya imandandır. İman sahibi ise cennettedir. Hayasızlık ve bundan kaynaklanan kabalıklar, çirkin ve kırıcı sözlerce eziyet, zulüm, haksızlıktan bir parçadır. Cefa eden de cehennemdedir. 7239. Hayat. Ebu Sayyid Ludwig Allah'u an anlatıyor. Besrullah aleyhissalatu ve selamın yanında oturuyor idik. Bir ara size Abdülkayıs kabilesinin gönderdiği heyet geldi buyurdular. Halbuki içimizden hiç kimse henüz heyetin geldiğini görmemişti. Hakikaten geldiler ve konakladılar. Sonra aleyhissalatu ve selamın huzuruna geldiler. Onlardan İşe el Hasari adında biri konaklama yerinde kaldı. O sonradan geldi. Çünkü o bir konaha indi, Devesini bıktırdı. Yolculuk elbisesini bir kenara bıraktı. Sonra sade elbise giyip öyle Aleyhissalatu ve selamın huzuruna çıktı. Resulullah Aleyhissalatu ve selam da ona: "Ey be! sen sende aziz ve celil olan Allah'ın sevdiği iki aslet vardır." Kim acele etmemekle ile hareket etmek buyurdular. Eşebe! Ey Allah'ın Resulü! Bu hasletler! Cebilliyetimde fıtratımda doğuştan getirdiğim bir şey mi? Yoksa sonradan irazi gayretimle meydana gelen bir şey mi? dedi. Aleyhissalatü vesselam! Hayır! Yaratılışımda bulunan bir şeydi buyurdular. 7.240 Haya! İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam eşec el asariye. Muhakkak ki sende Allah'ın sevdiği iki aslet var. Kim acele etmemekle haya buyurdular. 7241 Haya İm-i Ömer radıyallahu anhüma Anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki Allah indinde kişinin yuttuğu en sevaplı yudum. Allah'ın rızasını düşünerek kendini tutup yuttuğu ötke yudumudur. 7242 Allah Korkusuyla Ağlamak, Abdullah İbn-i Allahu R.A'nın anlattığına göre, kendilerinin Müslümanlığı kabul etmeleri ile, Allah'ın onları azarladığına dair ayetin inmesi arasında 4 yıldan fazla zaman olmamıştır. Onlar, daha önce kendilerine kitap verilen ve zaman geçtikçe kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdi. Allah korkusuyla ağlamak. Hz. Ebû Hüreyre diyor, Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Çok gülmeyin. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür. 7244. Allah korkusuyla ağlamak. Berra diyor, Allahu an anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu vesselamla birlikte bir cenazele beraberdik. Aleyhisselatü Vesselam kabrin kenarına oturup ağladılar. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ısrandı. Sonra da, Ey kardeşlerim işe başımıza gelecek bu aynı ölüm hadisesi için iyi hazırlanın buyurdular. 7245 Allah korkusuyla ağlamak Abdullah İbni Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Sinek başı kadar bile olsa, Gözünden Allah korkusuyla yaş çıkan ve bu eşyanak değecek kadar akan hiçbir mümin kul yoktur ki. Allah onu ebedi ateşe haram etmesin. 7246 Allah korkusuyla ağlamak. H.Z. Muaviye İbni Ebi Süfyan radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve selam. Buyurdular ki, ameller kapta bulunan madde gibidir. En aşağısı yani dipteki kısım güzelse en yukarısı yani üst kısmı da güzel olur. En aşağısı bozulursa en üstü de bozulur. 7247. Allah korkusuyla ağlamak. Hz. Ebû Hureyre'ye de Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Eğer kişi namazını herkesin gözü önünde kılınca edebine uygun kılar, güzel yapar tek başına kimsenin görmediği durumda kılınca da edebine uygun kılar güzel yaparsa, Allah-u Teala hazretleri onun ibadetinden memnun kalır ve bu kulluğunu riyasız yapan gerçek bir kulundur der. 7248 Allah korkusuyla ağlamak H.Z. Ebu Hurer'e Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ey niminler, Amel ve ibadetlerinizi itidal üzere yapın. İfrattan kaçının. Zira sizden hiç kimseyi ateşten ameli kurtaracak değildir. Sahabiler. Seni de amirim kurtarmaz. Ey Allah'ın Resulü dediler. Aleyhissalatu Vesselam. Beni de. Buyurdular. Eğer Allah kendi katından bir rahmet ve fazl ile benim günahlarımı bağışlamazsa beni de amirim kurtarmaz buyurdular. 7249 Riyâ Resûm'a H.Z. Ebu Hurer'e radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allahu Teala hazretleri şöyle buyurmuştur. Ben her çeşit çirkten müstahaneyim. Öyleyse, kim benim için işlediği bir amele birden başkasını ortak ederse ben ondan uzarım ve benim için yaptığı o iş. Bana değil, ortak ettiği kimsedir. 7.250 Riyâ Resûm'a Ebu Said radiyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam bir gün animizde geldi. Biz o sırada Mesih Deccal'i müzakere ediyorduk. Dediler ki, Ben size, Nazarımda sizin için Mesih Deccal'den daha ürkütücü bir şeyi haber vereyim mi? Evet. Ey Allah'ın Resulü! Söyle dedik. Şirk-i hafidir bizli şirk. Mesela, Kişi kalkar, Namaz kılar. Bu namazını, Kendisine bakanlar sebebiyle güzel kılar. İşte bu. Gizli şirke bir örnektir buyurdular. 7251 Ziya suma Seddat İbni Esra Diyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Ümmetim hakkında en ziyade korktuğum şey Allah'a şirktir. Bu sözümle Ümmetimin dönüp de tekrar güneşe veya kamere veya puta tapacaklarını demek istemiyorum. Fakat beni korkutan şey Allah'tan başkası için yapacakları analer ve spor maksadıyla kılınan namazda sıdhat niyetiyle tutulan oruçta olduğu üzere analerde Allah rızasından başka maksatları ön plana getirme gibi gizli arzulardır. 7252 Riyâ ve Suma Ebu Saîd el Diyar radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki her kim ibadetini gösteriş için halka isittirirse Allah o kimseyi yani gayesini halka isittirir ve kim ibadetinde riyakarlık ederse Allah onun riyakarlığının cezasını dünyada verir. 7253 Hasb T.Z. enes rivayeti Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki fasit çekememelik hayırları yer bitirir. Tıpkı ateşin odunu ip tükettiği gibi Sadaka hataları söndürür. Tıpkı suyun ateşi söndürmesi gibi. Namaz. Müminin ünudur. Oruç ateşe karşı perdedir. 7254 Bağ ve kötü muamele H.Z. Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Cevabı en çabuk gelen hayırlı anayla iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk gelen kötü muamele, de bağımah kötü muamele. Zulüm ve sıla-i rahmi kesmektir. 7.255 Bağ zulüm ve kötü muamele H.Z.N.S. radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bana mütevazi olun. Birbirinizin hukukuna etmeyin diye Allah-u Teala Hazretleri vahiyde bulundu buyurdular. 7.256 Fere ve Takva Abdullah ibn Amr adıyla Allahu Amin'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selama. En etal insan kimdir diye sorulmuştu. Kalbi mahmum park, dili doğru sözlü olan herkes buyurdular. Ashab, doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmumun kalp ne demektir diye sordu. Mahmün kalp, Allah'tan korkan tertemiz kalptir. İçinde günah yoktur, zulüm yoktur kin yoktur, haset yoktur buyurdular. 7257 Fera ve Takva H.Z. Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki Ey Ebu Hurere! Fera sahibi ol harama götürüme şüphesi olan şeylerden de kaçın ki insanların Allah'a en iyi kulluk edeni olasın. Kanaatkarlığı esas al ki insanların Allah'a en iyi şükredeni olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev kamil mümin olasın. Sana komşu olanlara iyi komşuluk et ki kamil bir Müslüman olasın. Gülmeyi az yap. Zira çok gülmek kalbi öldürür. 7258 Fera ve Takva Ebu Zehra Diyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Tedbir gibi akıl yoktur. Sakınmak gibi vera yoktur. İhul'a gibi haset itibar vesilesi yoktur. 7259 Berabe Takva Ebu Zerradı'yı Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Ben bir kelime Osman dedi ki Bir ayet biliyorum. Eğer insanların hepsi onu tutsaydılar hepsine kafi gelirdi. Ashab Ey Allah'ın vesülü. Bu hangi ayettir dediler. Aleyhisselatü Vesselam ve kim Allah'tan korkarsa. Aa he. O kimse daarlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder. Talak 2 ayetini okudu. 7260 kişi iyi sıfatlarıyla anla. Ebu Züheyr es-Sakafi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bize. Nibavet veya Binavet'te ravi dedi ki: "Binavet de bir yerdir. Kitapta bulundu ve dedi ki: Cennet ehlini cehennem ehlinden tefrik edip bileceğiniz zaman yakındır. Ashab, ne ile bileceğiz ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam açıkladı. Kişiler hakkında yapacağınız iyilikle anıma ve kötülükle anıma suretiyle, sizler, birbirinize karşı Allah'ın şahitlerisiniz. Sizin hayırla yadettikleriniz cennetliktir. Zemmederek, Kötüleyerek andıklarınızda cehennemliktir 7261. Kişi iyi sıfatlarıyla anla. Abdullah İbn-i Mesud Allahu an anlatıyor. Bir adam. Resulullah aleyhissalatu vesselama. Yaptığım işin iyilik veya kötülük olduğunu nasıl anlayabilirim diye sordu. Aleyhissalatu vesselam. Komşunun iyi yaptın dediğini işitirsen iyilik yaptın demektir. Eğer kötülük yaptın dediklerini işitirsen kötülük yaptın demektir buyurdular. 7262 kişi iyi sıfatlarıyla anla. İbn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Cennetlik kişi o kimsedir ki Allah kulağını hakkında halkın hayırlı övgüleriyle doldurmuştur. Kendisi de hayırla yad işitir. Cehennemlik olan da kendi kulakları Halkın hakkındaki kötü anmalarıyla dolan ve bunu bizzat işiten kimsedir. 7.263 Niyet H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Şurası muhakkak ki insanlar kıyamet günü niyetleri ülere diriltilecekler. 7.264 Emel ve Ecel H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, İhtiyar, kimsenin kalbi iki şeyin sevgisinde daima gençtir. Hayat sevgisi, çok mal sevgisi, 7265, Emel ve Ecel, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, Eğer Ademoğlunun iki vadi dolusu mal olsaydı bir üçüncüsünü isterdi, onun hepsini ancak toprak doldurur. Allah teybe edenlerin tevbesini kabul eder. 7266. Amelde devam Hz. Ebû Hurayra diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Fars olmayan amelden gücünüzü yettiği kadar yüklenin. Çünkü amelin hayırlısı devamlı olandır. Az bile olsa. 7267. Amelde devam Hz. Cabir İbn Abdullah diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Bir taşın üzerinde namaz kılmakta olan bir adamın yanından geçip Mekke'nin kenarına geldi. Orada bir müddet durdu. Sonra ayrıldı. Adam aynı vaziyette namaz kılıyor buldu. Bunun üzerine Aleyhissalatu ve ayağa kalktı. Ellerini birleştirdi. Sonra şöyle hitap etti: "Ey insanlar, müstehdim olun ve bu sözünü üç kere tekrarlayıp, sonunda." Siz ibadetten usanmadıkça, Allah da size ihsan etmekten usanmaz buyurdular. 7268 Günahları hatırlamak H.Z. Aişe Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bana. Ey Aişe! Ehemmiyetsiz görülen anaylara karşı aman dikkatli ol. Çünkü onlar içinde Allah tarafından vazifelendirilmiş araştırıcı bir melek vardır. 7269 Günahları hatırlamak, Serban da Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Ümmetimden bir kısım insanları bilirim ki, Kıyamet, Günü Tihame ağları emsalinde bembeyaz tertemiz hayırlarla gelirler. Aziz ve celil olan Allah-u Teala hazretleri o sevapları saçılmış toz haline getirir, Değersiz kılar. Kabul etmez, Sevban dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Onları bize tavsif et. Durumlarını açıkla da. Bilmeyerek biz de onlardan olmayalım. Aleyhissalatu ve Selam açıkladılar. Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Sizin cinsinizden insanlardır. Sizin aradığınız gibi onlar da gece ibadetinden nasiplerini alırlar. Ancak onlar, Allah'ın yasaklarıyla tenhada baş başa kalınca o yasakları ihlal ederler. Çiğnerler. 7.270 Teybe H Z H bu hur an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki günahlarınız cemaye ulaşacak kadar çok bile olsa arkadan teve etmişsiniz günahınız mutlaka affedilir. 7271 Teybe, H bu sayı erer Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah. Kulunun teybesine şu adamın sevinmesinden daha çok sevinir yani razı olur. Adam yolculuk halindedir. Bir susuz çölde bindiği devesini kaybetmiştir. Onu aramaya koyulur. Sonunda aramaları adamı cidden yorup aciz bırakınca susuzluk ve sıcaktan olduğu yerde ölmek üzere. Yere yatar. sesini başına çekip örtünür. İşte kendisi o haldeyken. Devesini kaybettiği yerde hayvanın ayak seslerini duyar. Yüzünden örtüyü kaldırır ve karşısında devetini görür. 7272 Teybe Abdullah İbnu i Mesud Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, günahtan teybe eden, bir günah işlememiş gibidir. 7273 Teybe İbn-i Anlatıyor. Babamla birlikte Abdullah İbn-i Mesud An An'ın yanına girdim. Bu ziyaret sırasında o. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın pişmanlık teybelir dediğini nakletti. Babam, Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu bizzat işittin mi? diye sordu. Abdullah, evet dedi. 7274, teybe, Abdullah İbn-i Amr ad-ı Allah'u an aralatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allah Teala Hazretleri, kulun teybesinin, Can boğaza gelmedikçe kabul eder. 7275 Ölümü hatırlamak, i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ile birlikte ilim. Ensardan bir zat gelerek aleyhissalatu ve selama selam verdi. Sonra da. Ey Allah'ın Resulü! Müminlerin hangisi en faziletlidir diye sordu. Aleyhissalatu ve selam. En iyisidir buyurdular. Adam, müminlerin hangisi en akıllıdır diye sordu. ve vesselam, ölümün en çok hatırlayandır ve ölümden sonra en iyi hazırlığı yapandır. İşte bunlar en akıllı kimselerdir buyurdular. 7276 Ölümü hatırlamak, Abdullah İbni Mesud Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Birinizin eceli bir yerde olduğu zaman ihtiyaç onu oraya sıçratır. Sonra kalan ömrünün sonuna varınca aziz ve celil olan Allah onun ruhunu orada alır. Kıyamet günü o yer. Ey Rabbim işte bu bana emanet ettiğin reseddir 7277 Ölümü hatırlamak Ebu Hurere dedi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki ölü kabre konulur. Salih kişi, kabrinde korkusuz ve endişesiz oturtulur. Sonra kendisine, hangi dinde idin dinilir? İslam dinindeydim der. Şu adam nedir dinilir? O, Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Bizi Allah indinden açık deliller getirdi. Biz de onu tasdik ettik der. Ona, Allah'ı gördün mü dinilir? O, Allah'ı görmek hiç kimseye mümkün ve muhafık değildir der. Bu safhadan sonra cehenneme doğru bir delik açılır. Oraya bakar. Ateş alevlerinin birbirini kırıp yok etmeye çalıştığını görür. Kendisine "Allah'ım seni koruduğu ateşe bak." denilir. Sonra ona cennet cihetinden bir delik açılır ve onun güzelliklerine ve içinde bulunan nimetlere bakar. Kendisine "İşte senin makamın." denilir ve yine ona "Sen bunlar hususunda yakin kesin iman sahibi idin." Bu iman, üzere öldün, bu iman üzere yeniden diriltileceksin inşallah denilir. Kötü adam da kabrinde korku ve endişe ile oturtulur. Kendisine, hangi dinde idin diye sorulur. Bilmiyorum diye cevap verir. Kendisine, bu adam kimdir denilir. Halkı dinledim. Bir şeyler söylüyorlardı. Onu ben de söyledim der. Ona cennet cihetinden bir delik açılır. Cennetin güzelliklerine, içinde bulunan nimetlerine bakar. Ona, Allah'ım senden uzaklaştırdığı şu cennete bak denilir. Sonra ona cehenneme doğru bir delik açılır. Oraya bakar. Alevlerin birbirini yeyip yok etmekte olduğunu görür. Ona, işte makamın burasıdır. Sen cehennemin varlığı hususunda şekle inkar içerisinde idin. Bu şekl üzere öldün ve bu şekl üzere diriltileceksin inşallah denilir. 7278 Ölümü hatırlamak, H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Mümin ölü, kabre girdi mi? Güneş batışındaki haliyle ona tensil edilir. Bunun üzerine ölü oturup ellerini gözlerine sürer ve, Beni bırakınız namaz kılayıb der. 7279, Ölümü Hatırlamak, Ebu Sayık radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Surun iki sahibinin ellerinde iki boynuz bulunur. Ne zaman emir olunacaklarını dikkatle gözleyip düşünürler. 7280, Ölümü Hatırlamak, H.Z. Ebu Hurer radıyallahu anh anlatıyor. Yahudilerden bir adam Medine çarşısında, Heza Musa yemin insanlar üzerine seçen zata yemin olsun demişti. Ensar'dan bir zat elini kaldırıp Helife'ye bir tokat indirdi. Demek böyle dersin. Ha. Üstelik Resulullah Aleyhissalatu ve selam aramızda olduğu halde dedi. Durum Resulullah Aleyhissalatu ve anlatıldı. Aleyhissalatu ve Aziz ve Celil olan Allah buyurmuştur ki Süre üfürülür ve Allah'ın giydiklerinden başka göklerde kim var? Yerde kim varsa düşüp ölür. Sonra bir daha süre üflenir ve onlar kabirlerinden kalkıp bakışırlar. Zümer 58 Ben Başını ilk kaldıran olacağım. Ben Arş'ın ayaklarından birini tutan Hazreti Musa Aleyhisselam ile karşılaşırım. Bilemem. O başını benden önce mi kaldırdı? Yoksa o Allah'ın çarpılıp yıkılmaktan istisna tuttuklarından mıdır? Kim de? Ben Yunus İbn İmdatan daha hayırlıyım üstünüm derse şüphesiz yalan söylemiş olur. 7281. Ölümü hatırlamak ve bu el işaretiyle diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki: Kıyamet günü insanlar üç defa Allah'a arz olunacaklar iki Arıza mücadele ve mazeretlerden ibarettir. 3. Arıza'ya sunuşa gelince insanların işlediği analerin yazılı olduğu defterler o zaman ellere uçacaklar yani hızla melecektir. Artık defteri kimisi sağ eliyle tutacak ve kimisi sol eliyle tutacaktır. 7282 ölümü hatırlamak Hz. Ali Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki ben bu Hübeviye'ye katılanlardan hiç kimsenin cehenneme girmemesini ümit ederim, buyurdular. Ben. Ey Allah'ın Resulü! Allah-u Hazretleri! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Bu senin Rabbin katında kesinleşmiş bir hükümdür, Meryem geçmiş bir. Buyurmadım, dedim. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam. Ey Afsa sen Allah'ın. Sonra biz. Allah'tan korkup ona karşı gelmekten sakınanları kurtarır. Zalimleri de toptan orada bırakırız. Meryem 72 buyurduğunu işitmedin mi buyurdu. 7283 Ölümü hatırlamak, ifa el-lühunu e, Allahu an anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selamla birlikte bir seferden dönmüştük. Buyurdular ki Muhammed'in nefsi elinde olan zatü Zülcelal'e emin olsun. İman edip Sonra doğru yoldan ayrılmayan hiçbir kul yoktur ki cennete sokulmasın. Siz ve mesleniz nesliniz cennetteki meskenlere yerleşmedikçe diğer ümmetlerin yeminleri olan cennetliklerin cennete gitmemelerine de ümit ederim ve Rabbim ümmetimden 70.000 kişiyi hesapsız olarak cennete dahil etmeyi bana kesin vaat etti. 7.284 Ölümü hatırlamak İbn-i Abbas radıyallahu Anlımı anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Biz, ümmetlerin sonuncusuyuz ve hesabı ilk görülecek olanlarız. Orada, ümmi ümmet ve peygamberi nerededir dinilir? Bilesiniz, biz sonuncu olan ilkleriz, yani dünyaya gelişte sonuncuyuz. Kıyamet günü hesabı verip cennete girmede ilkleriz. 7.285 Ölümü hatırlamak, Ebu birde babasından anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü, Aziz ve Celil olan Allah, Mahlukatı topladı mı? Ümmet-i Muhammed'e secde etmeleri için izin verilir. Onlar Allah'a uzun bir secde yaparlar. Sonra, Başlarınızı secdeden kaldırın. Biz sayınız kadar kafirleri ateşten, Kurtuluş için fideleriniz yaptık buyurulacaktır. 7286 Kıyamet günü Allah'ım rahmeti, Ebu Sayyid radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Aziz ve celil olan Allah semavat ve arzı yarattığı gün, Yüz rahmet yaratmıştır. Bunlardan birini arıza indirmiştir. İşte bunu sayesinde bir anne çocuğuna karşı şefkat duyar. Hayvanlar, kuşlar birbirlerine şefkat duyarlar. Allah geri kalan doksan dokuz rahmeti, Kıyamet günü için kendine saklamıştır. Kıyamet gününde onları bu rahmetle yüze tamamlayacak. 7287 Kıyamet günü Allah'ın rahmeti i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Gazlelerinin birinde Resulullah ve vesselamla beraberdik. Derken bir kavme uğradı. Siz kimsiniz diye sordu. Bizler Müslümanlarız dediler. Bir kadın tandırına yakacak atmakla meşguldü ve yanında bir oğlu vardı. Tandırın alevi yükselince kadın oğlu uzaklaştırdı. Sonra kadın, Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına geldi ve Sen Allah Resulüsün öyle mi dedi. Aleyhissalatu ve selam. Evet deyince, annem ve babam sana feda olsun. Allah erham Rahim'in yani merhametli olanların en merhametlisi değil mi dedi. Kadın. Evet, cevabını alınca bu sefer Allah'ın kullarına olan rahmeti annenin yavrusuna olan merhametinden daha fazla değil mi diye sordu. Aleyhissalatu vesselam yine Elbette buyurdu. Kadın anne çocuğunu asla ateşe atmaz. Daha merhametli olan Allah kullarını nasıl cehenneme atar dedi. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam ağlayarak başını eğdi. Sonra başını kadına doğru kaldırarak şüphesiz Allah hak yoldan sapıp ona itaat etmeye tenezzül ettirmeyen ve tevhid kelimesini söylemekten imtina eden azgın kulundan başka kullarını azap vermeyecektir buyurdu. 7288 Kıyamet günü Allah'ın rahmeti ve bu Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki ateşe sadece şaki olanlar girecektir. Ashab ey Allah'ın Resulü Şaki kimdir diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam. Allah için hiçbir ibadette bulunmayıp, hiçbir günahı terk etmeyen kimsedir diye cevap verdi. 7289 Kevser Havgı, Ebu Sayyidi Hudvi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Benim bir havuzum var. Genişliği kabeden Beytul Maktis'e kadar uzanır. Suyu süt misali bembeyaz. Yıldızlar adedince susakları var. Şurası muhakkak ki, Kıyamet günü ben, Peygamberler arasında ümmeti sayıca en çok olan kimseyim. 7290 Şefaat, Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ben, Ümmetimin yarısının cennete girmesiyle şefaat sahibi olman arasında muhayyer bırakıldım. Ben şefaati tercih ettim. Çünkü şefaat, daha cumulü ve ümmetimin toptan kurtuluşuna daha yeterlidir. Şefaati siz müttakilere mahsus mu biliyorsunuz? Hayır. O muttakiler değil, günahkarlar. Hatalılar ve pis işlere karışan Müslümanlar içindir. 7.291 Cennetin Vasfı Enes İbni Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Şu dünya ateşiniz var ya Cehennem ateşinin yetmiş yüzünden bir cüzdür. Eğer o, su ile iki kere söndürülmemiş harareti giderilmemiş olsaydı, ondan faydalanamazdınız. Şurası muhakkak ki, bu dünya, ateşi, aziz ve celil olan Allah'a, bir daha eski hararetine döndürmemesi için dua eder. 7292 Cennetin Vasfı, Ebu Sayyid Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cehennemde kafirin vücudu büyür. Öyle ki bir azı dişi Urhu büyük olur. Vücudunun dişinden büyüklüğü, sizden birinin vücudunun dişinden büyüklüğü gibidir. 7293 Cennet'in vasfı, Haris İbni Ukaş Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Şurası muhakkak ki, benim ümmetimde öyle şefaati makbul kimseler var ki, birinin şefaatiyle bu dar kabilesinin insanlarından daha çok kimse cennete girecektir. Benim davetime muhatap olan ümmetimden öylesi de var ki, vücudu ateş için irileşir ve cehennemin bir köşesini teşkil eder. 7294 Cennetin vasfı, H.Z.N.S. Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, bağlama. Cehennem ahalisi üzerine gönderilir. Bunun üzerine onlar da ağlamaya başlarlar ve gözyaşları kuruyuncaya kadar ağlarlar. Sonra yaş kan ağlarlar. Öyle ki üzerinde kanallar meydana gelir. Eğer bu kanallara gemiler salınsa gemiler yürür. 7295 Cennetin vasfı Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Kıyamet günü ölüm getirilir. Sırat üzerinde durdurulur ve Ey cennet ahalisi diye iddia edilir. Cennettekiler Bu çağrı üzerine içinde bulundukları o güzel yerden çıkarılacakları korku ve heyecanıyla bakarlar. Sonra da Ey cehennem ahalisi diye iddia edilir. Onlar da içinde bulundukları O fena yerden çıkarılacakları ümit ve sevinciyle bakarlar. Ölüm gösterilerek bunu tanıyor musunuz? Denilir. Cennetlikler ve cehennemlikler hepsi bir ağızdan evet. Bu ölümdür derler. 7296 Cennetin Esası Ebu Sayyidi Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Cennette bir karışlık yer ebeli olduğu için, Fani olan küre-i ve üzerinde bulunanlardan dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. 7.297 Cennetin evsafı Sehni İbn-i Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Cennette bir kamçılık yer olduğu için Fani olan dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. 7.298 Cennetin evsafı Hüsame İbn-i Zeyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Ve selam bir gün ashab kiramına İçinizde cennet için gayret edecek kimse yok mu? Zira cennetin işi yoktur. Kabenin Rabbine emin ederim ki, Cennet, parıl parıl parlayan nurları, Güzel kokulu görünen yeşillikleri, Sağlam yüksek köşkleri, Devamlı akan nehirleri, Çok çeşitli olgun meyveleri, Güzel genç zevceleri, Pek çok takım elbiseleri ile yüksek, Sağlam ve güzel paraylarda saadet ve parlaklığı içinde yaşanan ebedi mekandır bu yurdu. Sahabiler: Biz zaten onun için gayretteyiz. Ey Allah'ın Resulü dediler. Aleyhissalatu vesselam. İnşallah deyiniz dedi ve sonra cihaddan söz açtı ve ona teşrik etti. 7299 Cennetin Esrafı Ebu İmamer adıyallah an anlatıyor. De aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Allahım cennete soktu. Hiç kimse yoktur ki onu 72 zevceyle evlendirmiş olmasın. Bunlardan ikisi sihirden siyah gözlü, 70 tanesi cehennemliklerden kendine düşen mirasıdır. Bu kadınlardan her biri şehvet çekicidir ve cennetlik her erkeğin şehvet vücudu daimidir. Hişam ibn Halikler ki. Hadiste geçen cehennemliklerden kendine düşen mirası ibaresinden maksat, cehenneme giren erkeklerdir. Bunların kadınlarına cennet ehli varis olurlar. Tıpkı firavunun hanımına varis olunduğu gibi, 7300, cennetin esafı, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, cennette sizden her birinin iki tane menzili vardır. Bir menzili cennette, bir menzili de cehennemde. Ölünce cehenneme girerse cennet ehli onun menziline varis olur. İşte Allah. Teala Hazretlerinin şu sözü bu durumu teyit eder. İşte onlar varislerin ta kendileridir. Müminin on.